Açık dergi. Evet Açık Radyosunuz Açık Dergi programı devam ediyor. Kayıt bir söyleşi dinliyorsunuz. Onu en başından e, söyleyelim. Bir sergi hakkında konuşacağız. Geçen hafta iki üç kere bahsetmiştik. Hafta başından itibaren hafta sonu açılacak sergiydi. Bu prova sergisi Galeri'nin onda açıldı. 15 Temmuz'a kadar görülebiliyor. Aslı Çavuş oldu. Nazım Hikmet Richard yan Jan Frochen. Basim Magli, Magali Reus, Ben van der Berge ve Konrad Ventur'un işleri Nazlı Gürlek kiratörlüğünde sergilenmeye başladı. Bir dört gün kadar oldu. Prova ismini taşıyor. Söylediğimiz gibi sergi ve provayı konuşmak üzere Nazlı Gürlek. Burada stüdyo konuğumuz Nazlı merhaba. Merhaba. Hoş İçin. geldin. Hoş bulduk. Evet dört gün oldu sergi açıldı. Başında alalım dedik. Çok da vakti geçirmeden. Et evet, provayı konuşacağız kolektif bir sergi olduğunu söyleyelim senin evet. e, küratör yerliğinde e, ve temelde Antonioni e, göndermesi ilk başta hepimizin dikkatini çekti blow up filminden e, bir temel bir kavramı alıp yoluna devam ediyor prova sergisi. Evet buradan mı başlayalım bilmiyorum ama belki buradan de... Buradan başlayalım tamam. istersen. Buradan başlayalım. Filmden birazcık bahsederek Lütfen, başlayalım. 1966. 1966 Antonioni. Ee, yani tabii zamanında aslında çok alternatif <gülüyor> olarak yapılmış... ...öyle de görülmüş bir film ama artık bugün klasikleşmiş. <gülüyor> Çoğumuzun da bildiği zaten yakından konusuna da hakim olduğu bir filmdir diye düşünüyorum. <gülüyor> Burada şöyle bir dert var filmde. Ee, filmin kahramanı bir moda fotoğrafçısı... E, dolayısıyla gerçeği birebir belgelemeye dayalı bir iş yapıyor. Fakat günün birinde bu kahramanımız bir parkta dolaşırken e, bir cinayetin görüntülerini yakaladığına inanıyor. Kendisini inandırıyor. E, fotoğrafları çekiyor, eve gidiyor, filmleri tab ediyor. E, ve bu cinayetin ipuçlarını fotoğraflarda aramaya başlıyor. Fakat hiçbir ipucu bulamıyor, görünür hiçbir ipucu yok ortada. Ve bu görünmez ipucundan hareketle, ...bir hikaye kurgulamaya başlıyor. Zihninde... ...bir takım anlamlar, hikayeler... ...ve de sebep-sonuç ilişkileri... ...kurarak... ...bir şekilde bir paralel... ...bir gerçeklik yaratıyor. Paralel bir zaman mekan düzeni yaratarak... ...bunu zihninde sürekli bir prova etmeye... ...başlıyor. Evet. Kendi kurgusu içerisine... Bir yandan tırnak içinde hapsolduğunu da söyleyebiliriz. Neydi karakterin ismi? David Hemings. Evet, David Hemings. Evet. Hatta e, filmin en sonunda da kendi kurgusuna teslim oluyordu. E, hatırladığımız en, en ilginç sahne. Neyse, izlemeyenler evet. için çok da büyüsünü bozmayalım. Bu söyleştikten sonra Blow Up'ı izleyecek olanlar olabilir. Senin serginde Prova. E, sergisi de insan Zihninin Hikayeler Oluşturma. E, bir sonucu olarak görünmez olanla e, ilgileniyor. Temel önermelerinden bir tanesi. Evet. E, önümüzdeki kavramsal metnin ve bu hikayeler e, oluşturma meselesi. Yani bu hikayenin e, nasıl kesin sonuçları olup olamayacağı, bir şeyin orijinalinin ya da kendiyle özdeş halinin ne olup o, olabileceği gibi e, özellikle 2010 e, yılına dair çok güncel e, sorunları Farklı bağlamlarda esasında bir kere daha önümüze geçiyor. Görünmez olan e, demişsin. Burada görünmez olandan zannedersem insan zihninin kurgusu olanı e, anlamak gerekiyor. Değil mi? Evet. Ee, yani bir de şu da var. Tabii e, görün, e, aslında e, şu anda içinde yaşadığımız toplumlarda her şey görünür. Hı. Bize bir şekilde her şey görünür kılınıyor ve hazır olarak veriliyor. İşte e, medya olsun, e, e, bilgi ve enformasyona, e, e, enformasyona hazır olarak hı hı. E, önümüze konduğu ve bu şekilde görünür kılındığı bir düzen içinde yaşıyoruz. Hı hı. E, burada e, yani herkesin kendi anlamını üretmesi, verilen bilgi ve enformasyonu sorgulaması... Ee, ...nereye kadar mümkün oluyor... ...tabii tartışma ayrı bir tartışma konusu... Evet. ...ama benim burada yapmak istediğim... E, ...tüm bu veriler içinde... E, ...görünmez olana odaklanırsak... Hı hı. ...ne gibi öznel kurgular... ...ne gibi hikayeler ortaya çıkabilir... ...birazcık bunu tetiklemek istedim bu evet. sergide... ...yani görünür olanın... alışıldığın aksine negatif olarak... ...anlıyoruz bu... ...kurduğunun önerme içerisinde... Evet. ...yani... İlk başta gönül olan, sunulmuş olan, herkese kabul edilebilir ee, olanın dışında görünmez evet. olanın içerisindeki ağları evet. keşfetmeye çalışıyor temelde. Evet, medya bağımlı çağda sanat, çağdaş hayatın içerisinde duygusal bağlılık ve kişisel arzular üzerine düşünmek amacıyla diye de ayrıca e, belirtmişsin. Evet, şurada şu soru da var tabii. O görünmez olanı kurgularken, daha doğrusu görünmez olanı ulaşırken, Oradaki kurguların farkına varırken bir sonraki aşamada belki o e, öznelliğin oradaki öznel deneyimlerinde hangi referanslardan beslendiği. En nihayetinde kavramsal çerçeve dahi sorulardan birisi de belki bu olabilir. Yani burada bir e, analize girerken bu deneyimi oluştururken e, nelerden besleniyoruz sorusunu diyelim sorduk. E, herkes de sorguladı önüne gelen bilgiyi sürekli bana bir bilgi böyle zerk ediliyor internette şurada burada hatta kendi kimliğimi de böyle paylar kimlikler oluşturuyorum kendim Facebook Twitter bunların en canlı örnekleri aynen. aslında bu oluşturduğumuz kimlikler. aynen temelde gerçeklik getirilmiş e, vaziyette evet. en azından objektif e, evet. tasvir e, bunu söylüyor bir yandan ama gene de e, insan tam da bu e, aralığı da e, sorgularken yine bir takım başka referanslardan besleniyor yani görünür olandan kaçmak hiç mümkün olabilir mi gibi bir soru çıkıyor aklıma mesela yani görünmez olana ulaşırken bile illaki görünürün verileri var elimizde evet bu açıdan işlerin nasıl kaçış belki de kavramsal kaçış olanakları sunduğunu söyleyebilirsin evet yani aslında ben bu sergiyi kurgularken önce onu söyleyeyim tek bir anlam ortaya koymaktan veya bir şey önermekten özellikle kaçınmaya çalıştım hı hı. Dolayısıyla e, e, yani paket halinde bir e, hikaye anlatmıyor bu sergi. E, keza tek tek işler de öyle. Bir takım referansları var, bir takım şeyleri gösteriyorlar. E, bazı hikayelere, kurgulara odaklanıyorlar. Fakat hiçbirinde başı sonu belli, e, açık sebep sonuç ilişkileri kuran e, e, bir e, anlatı yer almıyor. Evet. Ben bu işleri birbirleriyle bağlarken aralarda yani ilk önce bir kere zaten uzun süredir araştırdığım bir konuydu ve işlerde sanatçıları da zaten... E, ...hepsini tanıyorum... ...çalışma biçimlerini, düşünce biçimlerini biliyorum... E, ...nelere dayandıklarını... ...nelerden referans aldıklarını biliyorum... E, ...yani bu serginin... ...final halinin oluşmasında... E, ...bu işlerin arka planını... ...bu düşünce süreçlerini bilmemin katkısı çok oldu... ...dolayısıyla hepsi bir şekilde... ...bir yerden birbirine bağlanıyor... ...bir şekilde bir yerden birbirlerine referans veriyorlar... E, e, ...ancak... E, e, ...yani... Biraz şöyle düşünebiliriz bunu. Bir durum yaratmaya ortaya koymaya çalıştım. Genişçe bir çerçeve çizmeye çalıştım. Bunun içinde potansiyel birçok anlam var, olacaktır. Fakat bu anlamların hiçbirinin ben şahsen altını çizmiyorum. Onu birazcık izleyiciyi bırakıyorum. Ve gördüm zaten daha dört gün olmasına rağmen açılalı. Herkes farklı bir yerinden yakalıyor. Farklı e, e, kurgular ve de e, e, bir şekilde hikayeler tasarlıyor kendine göre. Ve bu da... ...iyi aslında başından beri düşündüğümüz, amaçladığımız şey evet. de buydu. Evet, sergilin temel amaçlarından. Evet. Bir tanesi de zaten bu kesin anlamların olmaması ve sürekli anlamın üretilmesine dair bir prova hali. Evet, aynen öyle. İçerisinde olmak. Evet. İlginç kelimelerden bir tanesi, kavramsal metin birkaç hafta önce önümüze ulaşmıştı. Postanıtsal. Evet. Bilinen bir kavram olduğunu düşünmüyorum. Yani çok şey söylüyor. Kendi başına ama ne demek post Vallahi Valla bu post metinde geçen post anıtsala denk gelen iş Aslı Çavuşoğlu'nun e, bu e, Ayas Tefanos'taki Rus anıtının yıkımını konu alan e, desen fotoğraf serisi. Hmm. E, altı işten oluşuyor bu. E, bu 1914'te e, Rusya'ya karşı savaş, savaş açan Osmanlı hükümeti Ayas yani bugünkü Yeşilköy'deki Rus anıtının yıkılmasını emrediyor. Hı hı. E, ve yıkım sürecini e, foto e, filme çekilmesini belgelenmesini istiyor. E, bu tarihe Türkiye'de çekilen ilk film olarak geçiyor. Fakat e, kayıtlarına... E, bir takım kişiler bazı arşivlerde olduğu yer aldığını söylerken bu kayıtların bazıları da kaybolduğunu aslında o filmin hiç kaydedilmediğini hatta işte yönetmenin kamerayı açtığını unuttuğunu falan söylüyorlar. Böyle bir bilinmezlikle karşı karşıyayız aslında. Evet böyle çift bir durum aslında bir yandan bir anıtın yıkılması gibi evet. an, yani ikon kırıcı gibi bir yerlere evet. doğru gidebilecek bir hikaye bir yandan da o, o sürece dair... Bir film çekildi mi çekildi mi çekilmedi mi film yok edildi mi bunu da bilmiyoruz yani bir türlü bilmiyoruz. varlığa gelemeyen aynen öyle bir hikaye hali aslında İşlevsizleşmiş bir film artık bize ulaşmıyor evet ve bu aslı da bu yokluk içinde varlığa gelemeyen hikaye halinin içinde kendi kurgusunu oluşturuyor Hı -hı. altı desenden oluşan e, bir iş çıkarıyor bu altı desende yıkım sürecini bize gelemeyen ulaşamayan yıkım sürecini belgeleme evet. e, amacını taşıyor. Evet. Epey ilginç. E, yukarıdaki işlerden bir tanesini ben şahsen e, bu e, işe ve post anıtsal kavramına bağlamıştım. E, yukarıda boş mekanlara evet. dair fotoğraflar var. Ben Van den Bergen'in 5 evet, Bergen fotoğraflık serisi. Aynen öyle artık kullanılmayan e, her türlü tiyaterlikten arındırılmış mekanlar bize sahnenin arkasını gösteriden arta alanları gösteriyor denmiş. Artık anıtların ve e, çok kesin anlamların olmadığı bir çağın sergisi de belki prova evet. Böyle evet. Buradan tabii Magalireus'un e, boş mimari kurgula, kurgularına da bağlayabiliriz işi. <gülüyor> e, Magali e, e, bir takım işlevleri olduğunu işlevleri varmış gibi gözüken bir takım objeler üretiyor. <gülüyor> Fakat işte bu e, bir takım endüstriyel artıklara benziyor veya jimnastik aletine, egzersiz aletlerine benziyor bu objeler. <gülüyor> Fakat aslında tabii ki hiçbir işlevleri yok. Birincisi zaten sanat objeleriler ve aslında dokunulamıyorlar sergi evet. mekanda. Onun da dışında. Ee, yani birebir form, formları açısından da tam neye yarayacaklarını bilemediğimiz formlara sahipler. Evet. Dolayısıyla işte bu post anıtsal post endüstriyel e, e, dönemin bir takım artıkları geride kalanları e, olarak düşünebiliriz bunları. Evet bir arada kalma hali galerinin ondaki bu prova sergisi. Esasında e, onu izleyenlerin kendini içerisinde buldukları hal ve tam da bu arada kalma. Kalma haliyle yüzleşme ve bunun üzerine düşünme diye ben önerisini öne, öne süreceğim. Sen Ben tek, de katılacağım. Tek, tek öneri deme sen de. <gülüyor> tek öneri olmasa da şu anda katılabildiğimiz evet. bir öneri. Peki Nazlı işleri kategorize etmek ya da gruplamak şahsen denemiş olduğum için de biliyorum epey e, zor. İşler birçok referans e, gösteriyor. Yani i̇çlerindeki referanslar da esasında karşılıklı ve sadece ikili bir karşılık bahsetmiyorum ee, Şimdi az evvel 3 işi bağladık ama bunun dışında diğer işleri de onları başka yere bağlama e, şiddetini uygulamaksızın onlara onlardan da bahsetmekte fayda var diye düşünüyorum. Hmm. Mesela e, serginin açılışına geldiğimde etrafta e, duyduğum alt kattaki videonun çok iyi olduğuydu. Hmm. Alt kattaki videoda e, Basim Magdi'nin e, videosu. Evet ilk başta birbirinden çok Ayrı 3 manzaranın e, iç içe geçtiği bir video. Bu 11 dakikalık bir video hatta. İstanbul'da Minya Türk, Basel'de bir maskeli geçit töreni ve bir ada görüntüsü var içerisinde. Evet, bu iş hakkında e, neler söyleyebilirsin? Bir kere kendi adıma şunu söylemeliyim. Hani Türk'ün bütün o absürtlüğü, anlamsızlığı, Hani orada zorla bir... Kimlik dayatma meselesi var ya bakın evet. işte tarihimiz ve avuçlarımızda vesaire gibi çok böyle e, yapay bir durum. Evet. Bunun haricinde bir de maskeleriyle e, bir sokaktan geçen bir güruh görüyorsun. Sırf bu ikisinin yan yana gelmesi bile benim açımdan o işi epey e, ilginç kılmıştı diyebilirim. Sen neler diyebilirsin Basim Magden'in işi hakkında. Evet. Bu iş sergide bahsettiğimiz bu taklit edilen gerçeklikler meselesine Hı -hı. tam parmak basıyor. Evet. E, bu... Biraz önce şundan bahsedeyim. Bu üç farklı yerin bir araya yan yana gelmesi aslında Basim'in o anda içinden geçtiği kendi Hı -hı. yaşamında e, e, yaşadığı yerlerin bir kombinasyonu. Hı -hı. Şimdi kendisi Basim Mısırlı fakat Bazel'de yaşıyor. Dolayısıyla maskeli geçit töreni orada çekilmiş Hı -hı. ve onun bir şekilde orada e, düşündüğü oluşturduğu şeyleri e, şey, fikirlerin görüntüye yansıması diyebiliriz. Hı -hı. Hı -hı. İstanbul'da minyatürkü çekti çünkü geçtiğimiz sene burada bir misafir sanatçı programında davetli olarak yaşadı bir süre kadar birkaç ay kadar adını söyleyebilir miyiz reklamamı giriyor Söyleyelim. platform garantide. Hı. Dolayısıyla İstanbul'da bir takım araştırmalar yaptı. Onun dışında aynı şekilde Akdeniz'de İtalya'daki Elba Adası'nda da öyle. Hı hı. Yani burada bir kılık değiştirme ve karnaval söz konusu. Zaten çıkış noktası da bunlarla ilgili bir film yapmak istemesiydi. Ee, bu e, tabii bitmiş haliyle çeşitli farklı yorumlara açık. Evet. Ee, gördüğümüz bu absürt kostümler içinde boy gösteren bir takım insanlar evet. var. Ee, bu tarihi anıtların benzeri garip mimari maketler ki bunlar minyatürk de teki maketlere denk geliyor. Bunların evet. video kayıtları ve deniz kenarında çekilmiş görüntüler... Rin üzerine bir hayat de, hikayesi, hayat kurgusu var. Aynen bir hayat kurgusu var. İşte bir erkeğin kendini, hayatını, hayallerini, yaşamını, pişmanlıklarını, zamanın akışını, sorgulayışını Hı. dinliyoruz. Evet. Bu noktada aslında Nazım Dikbaşın işine bağlıyorum. Onun da bu kişisel hikayelerin beyhu deliline dair olarak çok kabaca yorumlayayım evet. işi. Yani senin metninden bakarsak bireysel ağının kesintiliğine, duyguların geçiciliğine ve bilinçaltının üstü örtülü söz ve ifadelerine işaret ediyor dendiğimizde o ilüstrasyonları hatırlıyorum. Orada da sürekli bir kendini o anda e, belli bir hikaye ya da geleceğe dair belli bir kurguyla var etmeye e, çalışan Evet sürekli bir, bir projeksiyon tipler. hali var. Evet. evet sürekli projeksiyon hali. Evet. O serginin diğer kısmı. E, bir de tabi Jan Frosche'nin işi vardı. Evet. O da istersen ne olsun kalsın. Tamam. <gülüyor> Gezeceklere kalsın. O da diye. evet. Bir de Conrad Venture'un işinden bahsedebiliriz tabii. Tabii. Ee, bunlar Conrad'ın... E, Conrad, e, Conrad Venture Amerikalı Andy Warhol'un 60'larda yaptığı e, deneme filmlerini ele alıyor. Hı hı. Aynı aktörlerle e, 45 yıl sonra... ...aynı kompozisyon, aynı kamera... ...aynı ışık ve açıyı tekrarlayarak... ...yeniden çekiyor bu testleri. Hı hı. Dolayısıyla burada bir arşivsel... ...çalışma söz konusu. Andy Warhol'un arşivini açıyor. Hı hı. Bunun içinde... ...bir araştırma yürütüyor. Bu aktörlere... ...ulaşmaya çalışıyor. Zaten Amerika... ...Pittsburgh'deki Andy Warhol Müzesi'nde... ...araştırmanın büyük kısmını yaptı. Daha sonra bu işler orada da gösterildi de. Böyle bir... ...arşivsel ve sanat tarihsel... ...araştırma söz konusu... Bunların da dışında son derece insani bir boyut da var burada. Bu insanların 45 yıl önceki ve sonraki halleri... Evet. E, ...ve aradan geçen bir şekilde bir zaman lapsi söz Hı -hı. konusu. E, yani lineer... E, ...sinema bunu zaten hep yapar kurgusuyla. Lineer e, zaman akışını kesintiye uğratır ve bize başka Hı -hı. bir kurgusular sunar. Conrad da diğer işlerinde zaten tüm işlerinde bununla ilgileniyor. Sinemanın bu... E, e, bize sunduğu kesintili ve e, e, gerçekle oynayan ve onu yeniden kurgulayan zaman anlayışını ele alıyor ve bize bu şekilde yorumlayarak tekrar sunuyor. Peki söyleşinin sonuna doğru e, geliyoruz. Bu arada e, onun haricinde Nazlı Gülek ne yapar? Onu konuşalım başka. E, şimdi şöyle ben e, küratörüm aynı zamanda sanat eleştirmeniyim. Editörlük de yapıyorum. Hatta bu üç alanı işte sergi yapımcılığı yazarlık ve editörlüğü birbirleriyle kombinleyerek değişik projelerde hepsini belki bir arada ya da birkaçını bir arada kullanarak hı hı. devam ediyorum projeler üretiyorum proje bazlı çalışıyorum bağımsız çalışan bir küratörüm. Hı hı. Bir yayın evim var I Am Press adında bu Londra merkezli bir yayın evi iki tane yabancı ortağım var biri İtalyan biri İspanyol Rosa Leo ve Ilaria Canli ile iki senedir bu yayın evini yürütüyoruz <Gülüyor> bağımsız bir oluşum bu Üçümüz de küratörüz. Dolayısıyla e, kitap yaparken bunları basılı küratöryel projeler olarak düşünüyoruz. Hı hı. E, editör içeriğini hazırlıyoruz. Editörlüğünü biz yapıyoruz. E, yayıncısı biziz. Hı hı bu devam ediyor. Bunun dışında e, dergilere, gazetelere, kitaplara, kataloglara yazdığım yazılar var. Evet, söyleşiler evet, var. Söyleşiler evet. Evet, sanatçılarla birebir e, yani onların üretim süreçlerini belgeleyen, onlar hmm. üzerine düşünen, konuşan söyleşiler yapmaya çok önem veriyorum. Evet, genelde sanatçıların retrospektifi diyebileceğimiz hatta e, söyleşiler oluyor bunlar. Birçoklarını da internetten senin blogundan da ulaştılar. Evet, nazligurlek.blogspot.com Evet. evet. O da diğer kısmın için e, açık radyo ve açık dergi dinleyicilerinin duyulur. Sergi hakkında eklemek istediğim bir şeyler var mı? Şu anda Gaderin Onun misafir küratörü olarak küratörlüğünü yaptığın prova sergisinde bahsediyorum. E, sergi hakkında herkes görsün. Herkes görsün. Ve prova <gülüyor> herkes. Etsin. Herkes prova etsin. Evet. Peki Nazlı çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyelim. Teşekkür Tekrardan. ederim ilk sen. Görüşürüz. Görüşürüz. Et Prova sergisi Temmuz'un ortasına kadar burada galerinin onda görebilecek. Onu söylemeyi unuttuk. Hatırlatalım. Açık Dergi. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.